Bosch, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İngiltere'de yapılan bir modelleme hesaplamasında okyanus ve denizlerin tahmin edilenden daha fazla karbondioksit emdikleri tespit edildi. Dünya üzerindeki okyanus ve denizler 2,2 milyar benzinli arabanın ürettiği karbondioksite eş değer bir miktar olan 900 milyon ton karbondioksiti temizliyor. İngiltere Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü profesörlerinden Andrew Watson, daha önce yapılan karbondioksit emilim modelleme çalışmalarında yeryüzündeki farklı derinliklerde meydana gelen sıcaklık farklılıklarının hesaplanmadığını ifade etti. Üniversite yaptıkları yeni modelleme hesaplamasında sıcaklık farklılıklarının da hesaba katıldığını açıkladı. Yükseklik ve derinliğe bağlı sıcaklık farkının su tarafından toplamda emilen karbon miktarını değiştirdiği belirtildi. Sonucunda da okyanus asitlenmesi gerçekleşiyor ve bu da besin ağının çökmesine neden oluyor. Yani okyanusların karbonu emmesi o kadar da iyi bir şey değil. Yeni bir çalışmanın sonuçları küresel ısınmanın hastalıklarına neden olan virüslerin yayılımını ve canlı kalmasını kolaylaştıracak insan nüfusunu tehdit edebileceğini gösteriyor. The Independent'in haberine göre daha sıcak ortamlara adapte olmuş koronavirüs gibi virüslerin daha uzun süre bulaşıcı kalırken klor gibi bir dezenfektanlara karşı da daha dirençli oluyorlar. Lozan'daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Tamar Kohn, The Independent'a verdiği röportajda bu sıcak bölgelerde mikrobiyal su kalitesinin daha kötü olabileceğini ve virüslerin oluşturduğu sağlık risklerinin daha büyük olacağı anlamına geliyor dedi. Güneş ışığı, yüksek sıcaklıklar ve diğer mikroplar su yüzeyinde bulunan virüsleri etkisiz hale getirirken hastalığın yayılma potansiyelini de azaltıyor. Ancak bilim insanları virüslerin çevreye göre tepki verme şeklinin iklim değişikliğiyle gelişeceğini öngörüyor. Amerikan Kimya Birliği'nin Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlanan çalışma sıcağı adapte olmuş virüslerin soğuk suda inkübe edilenlere göre ısıyla ile deaktivite edilmeye karşı daha dirençli olduğunu buldu. Soğuk suya transfer edildiklerinde sıcağı adapte olmuş virüsler daha uzun süre aktif kaldı ve klora maruz kalma süreleri de daha uzundu. Araştırma bulguları daha sıcak sulardaki virüslerin bulaşıcı durumda daha uzun süre canlı kalabileceklerini Ve dezenfektanlara karşı da daha dirençli olabileceğini gösteriyor. Ancak Kohn laboratuvar araştırmasının henüz doğrulanmadığını belirtti. Bu durum virüs bulaşmış su kaynaklarında yüzerken veya bu kaynaklarda sulanmış gıda ürünlerini yerken insanların daha riskli bir durumla karşı karşıya olabileceği anlamına geliyor. Kohn aşırı koşullardaki artışla beraber hava durumunda beraber özellikle daha da sıcak ülkelerde yüksek hastalık ve tehdit oluşturabileceğini söyledi bu durumun. Gelelim Birleşik Krallık'ta araştırmacılar Cambridge'deki 3 kafeteryada vejetaryen seçeneklerinin oranını 2 katına çıkarmış. Daha önce 4 üründen birinin vejetaryen olduğu menüler bu sefer 4 üründen ikisinin vejetaryen olacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Çalışmanın sonucunda sipariş edilen yemek sayısında herhangi bir değişim olmamış. Üstüne müşterilerin vejeteryan seçenekleri %40 ila 80 arasında daha fazla tercih ettikleri ortaya çıkmış. Bitki bazlı öğünlerdeki en büyük artış et yiyen müşteriler arasında gerçekleşmiş. Bu da bitki bazlı bir yemeğin tadını çıkarmak için illa vejeteryan olmaya gerek olmadığını gösteriyor. Araştırmalar sonuçlar gıda bulunabilirliğini değiştirmenin insanları hem insan sağlığı hem de gezegenin korunması için daha iyi karar almaya doğru ...teşvik ettiğini gösteriyor, diyor. ZME Science'ın aktardığına göre Cambridge Soğuyucu bölümünden Emma Garnett... ...daha bitki bazlı bir diyete geçmek gıdanın çevresel ayak izini azaltmanın en iyi yollarından biri, dedi. E o zaman ne yapacağız? Menülerdeki vejetaryen opsiyonları arttırmak çok büyük bir farka neden olabiliyor. Bu hepimize ders olsun. Soframıza ne kadar çok vejetaryen yemek koyarsak o kadar çok vejetaryen yemekler yenecek... Yenilen miktar artmayacak ama çok daha sağlıklı olacak. Üstelik sadece kendiniz için değil gezegen içinde. Eco Business'tan Tim Han'ın haberine göre küresel sıcaklıklar arttıkça iklimlendirme soğutmaya olan talep de arttıkça tüm ülkeler soğutmayı daha verimli, daha az emisyon yoğun ve daha uygun hale getirmek için Sağ Sağduyu girişimleri artık benimsemeli. Hem soğutucu akışkanlar hem de enerji verimliliği için şu anda mevcut olan en iyi teknolojileri benimsemek 2060 yılına kadar 460 milyar metrik tona kadar karbondioksit emisyonunu ortadan kaldırabilir. Bu da 8 yıllık küresel sera gazı emisyonlarına eşit bir miktar. 2030'a kadar yaklaşık 1600 orta büyüklükteki elektrik santraline eşit emisyonlar önlenebilir. Hidroflorokarbonlar yani HFC'ler olarak bilinen süper kirletici soğutucu akışkanların ortadan kaldırılması ve soğutma ekipmanlarının enerji verimliliğinin arttırılması da kritik öneme sahip. Aksi takdirde tek bir kişi başına sektörden kaynaklanan emisyonlar kalan karbon bütçesinin sanayi öncesindeki zamanlara göre 1,5 santigrat güvenli dediğimiz eşikteki küresel ısınmayı sınırlamak için kullanılabilir. Bu florlu gazlar aynı zamanda karbondioksitten molekül başına binlerce kat daha fazla ısınma gücüne sahip ve güçlü sera gazları ve ikliminde süper kirleticileri. İşte Montreal protokolü de bunların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2100'e kadar 0.5 santigrat kadar ısınmaya, kaçınmaya amaçlayan Kigali değişikliği var. Bunun etkili olmasıyla birlikte çok faydalı olacağına inanılıyor